Elhamdülillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Ve salatu ve salamu ala resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi Ve masara ala nehcehi Ve men ettebahu bi ehsenin ila yevmeddin Ama ba'd Geçen hafta muta Mutanikan hükmü bunlardan bahsettik Mutayı helal sayan kafirdir Yani her meselede Ehl-i sünnete muvafakat etse Sadece mutayı helal saysa Bir adam şianın dediği gibi Haramı helal saymaktan kafir olur. Çünkü mutanın haramlığı üzerine ne yaptı ümmet? İcma etti. Üzerine icma edilen haramı helal yapan da kafirdir. Ümmetin gene icmasıyla. E, 96. asıl o 95. asıldı. Biz inşallah bu hafta 96. asılda devam edeceğiz. Varifli beni haşim fadlihim. Haşim oğullarının faziletini bil diyor. Haşim oğulları kim? Peygamber sallallahu <gülüyor> ailesi soyu. Allah şimdi bazı toplumlara, bazı ailelere fazilet vermiştir. Bakın Allah müminlere fazilet vermiştir. Neyle? Mümin olmalarıyla. Allah kafirleri de e, müminlere musakkar kılmıştır. Mesela kafirler İslam'a saldırırlar, Müslüman onlara buzeder eder, Allah'a yaklaşır. Mesela kafirler İslam'ı yok etmeye çalışırlar, Müslüman onlarla cihad eder, Allah'a yaklaşır. Yani Allah müminlere hem iman vermek hem de kafirlere üstün kılmakla ikram etmiştir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle de insanlık içerisinden bazı ailelere fazilet vermiştir. Bazı ailelere fazilet vermiştir. E, o yüzden Yahudiler ne yaptılar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme? <gülüyor> İsyan ettiler. itaat etmediler. Neden itaat etmediler? Çünkü dediler bizim ailemizden olması lazım dediler. Hangi çocuğun, hangi ailede doğacağına karar veren kim? Allah. Kaderiyle Celle Celaluhu Bu Allah'ın sonsuz ilmiyle Sonsuz ilmiyle Allah Azze ve Celle'nin Karar vereceği bir şey Bu bizim elimizde değil bir başkasının elinde de değil Allah o aileyi Üstün kıldıysa bize düşen de O ailenin üstünlüğüne faziletine inanmaktır Mesela Kur'an'da bahsedilen Başka hangi aile var üstünlü olan İmran. Ali İmran Ali İmran İmran ailesi demek zaten İmran Kadın ismi değil İmran Salih bir adam. O dönemde İmran'ın ailesi, o soydan Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Meryem Aleyhisselam hep onlar geliyor. Allah da İmran ailesine ne vermiş? Fazilet vermiş. Aynı fazileti Haşim oğullarında görüyoruz. O yüzden şeyh burada dedi ki Haşim faziletini bil. Liqurabatihim min Resulillah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yakınlıklarından dolayı, akraba olmalarından dolayı. Ve fadlı Kureş ve Arap, Kureşin ve Arapların faziletini bil. Allah çünkü İslam'ı kimin eliyle yükseltti? Bu kavmin eliyle yükseltti. Kureşliler yani Araplarla Allah azze ve celle yükseltti. Haşa bu yani ırkçılık demek değil. Aleyhisselatu vesselam Buhari'nin yaptığı rivayette diyor ki ırkçılık yapanın babasının zekeri ağzına olsun. Bu kadar ağır konuşuyor Aleyhisselatu vesselam. İslam'da ırkçılık yok. Allah azze ve celle Diyor ki, inna cealnakum kabaila lite'arafu. Biz sizi kabilelere ayırdık, ırklara ayırdık ki, lite'arafu birbirinizle tanışasınız, kaynaşasınız, birbirinizi tanıyasınız diye biz böyle yaptık diyor. Wa <gülüyor> cemil efkad farif farif kadrihim ve hukukihim fil islam. oğullarının İslam'daki hukuklarını ve kadir ve kadirlerini ne yap? Bil. Yani Haşim İslam'da bir kadri kıymeti var bunun farkında oluyor. minhum. Aynı şekilde o kavmi dost edin diyor. ta'rif lisairin nasi hakkihim fi'l İslam. Gene aynı şekilde İslam ehli olan diğer insanların da hakkını hukukunu gözet diyor. Varif fadlil ensar. Ensar'ın faziletinde bil diyor. Bakın şimdi Müslümanlar kafirlere karşı faziletlidir. Değil mi? Önce bir taksimat yaptık sonra Müslümanların aslında şimdi taksimata gidiyoruz. Ümmetler arasında en faziletli olan ümmet bu ümmet. Bu ümmetin içerisinde en faziletli olan Haşimoğullarından olan Müslümanlar. Peygamberin akrabaları. Ehli beyti yani. Aleyhissalatü Vesselam. Sonra Ensarın faziletini bilmiyor. Neden? Bütün insanlar Peygamberi yalanladığı zaman Aleyhissalatü Vesselam sahip çıktılar. Muhafaza ettiler. O yüzden Esad İbni Zubareh diyor ki Medine ehli peygambere gelip biz İslam'a gireceğiz dediği vakit diyor ki ey Medine ehli ne dediğinizin farkında mısınız diyor. Bu kelimeyi kabul etmeniz yani la ilahe illallah kabul etmeniz en hayırlılarınızın kellesinin kesilmesi, kanlarının dökülmesi, kadınlarının dul, çocuklarının yetim kalmasıdır diyor. La ilahe illallah demenin hangi sonuca geldiğini çok iyi biliyor Hazretimiz huzurunda bugün Zürare Esad Zürare bunu anlamıştı. Bakın bugünkü insanlar da aslında anlıyorlar La İlahe deyince bu sonucun geleceğini O yüzden hevalarına uymadığı için Reddediyorlar Ya şimdi diyor adam tevhidi kabul edip de Akrabalarla kanlı bıçaklı olmanın Siz müşriksiniz biz müslümanız Bu tartışmalar giymenin ne gereği var diyor. Adam buna Bunun nefsine uyduramadığı için Yani nefsini buna tabi kılamadığı için Ne yapıyor reddediyor Kabul etmiyor Kabul etmiyor bin dereden su getiriyor. Yok işte her şey güzel de siz işte herkese kafir diyorsunuz. Yok işte her şey güzel de işte e, bu işte biz ona vermiyorum de öteki mi gelsin falan. 50 tane kendilerince değil ama kendileri de biliyorlar bunun doğru olmadığını. Bunlar sadece bahane. Yani işin kıvırmak için kılıfı. Minare çalınmış kılıfını uydurmuşlar. Allah da ki diyor ki وَالصَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ Hayırda öne geçen ilkler. Ben geçen hafta biraz bundan bahsetmiştim Bakın bir beldede bir bölgede ilk tevhidi öğrenen insanların Eğer üzerlerine düşen görevi hakkıyla yerine getirirseler Vallahi muhacir ensarın mertebesi gibi olmasa da onlara yakın bir mertebeyi kazanırlar Hayırda öne geçen olurlar Şeyh Muhammed'e bakıyoruz Kendi döneminde Necid bölgesinde ne yapmış tevhidi ilk ortaya koyar Sonra yayılmış, devlet kurulmuş, bak dünyanın her tarafına tevhid götürülmüş onun risaleleriyle, öyle değil mi? Dünyanın her tarafına tevhid ulaşmış onun risaleleriyle. Bunlar hepsi nasıl oluyor? Hayırda öne geçmekle oluyor kardeşler. O yüzden bizler de bugün Allah bizi tevhidle rızıklandırdıysa, bize tevhid verdiyse Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala bizim de bunun kadrini kıymetini bilip ne yapmamız lazım? hayırda öne geçenlerden olmak için mücadele etmemiz lazım Allah diyor ki Allah'a yardım edin ki Allah da size yardım etsin ve ayaklarınızı bu dinde sabit biz eğer yüzeyimize düşeni yerine getirirsek Allah bizi hayırda öne geçenler kılacak ve bizden sonrakilerin yaptığı amelden bizi mükafat yazacak Allah dedik ya sıralama müslümanlar arasında ensardı bundan sonra اللّهِ الله Peygamberin ensar hakkındaki vasiyetine ne yap? Dikkat et diyor. Niye? Aleyhisselatü Vesselam dedi ki onlara eza etmeyin. Ümmetine nasihat etti Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesini de unutmayın diyor. Ehli kavramı yani Şia ile Ehl-i arasındaki ehli kavramı. İb İbnül rahimehullah'ın rahimahullahın İghatatullehvan'da dediği gibi Allah insan hiçbir şey emretmesin ki insan oğlunda onda ifratla tefrite gitmiştir diyor. Selef böyle söylemişler. Allah hiçbir şey emretmesin ki kullara insanlar onda ya ifrata ya tefrite gitmişler. Allah tekfiri emretmiş, bir takım insanlar ifratta, bir takım insanlar tefritte. Allah ibadeti emretmiş, bir takım insanlar ifratta, bir takım insanlar tefritte. Allah emri bil marufu emretmiş, bir takım insanlar ifratta, bir takım insanlar tefritte. Yani Allah ne emrettiyse ifrat ve tefrit söz konusu. Ehli beyti sevgi noktasında da ifrat ve tefrit var. Şia ehli beyte sevgisinden ilah yapmışlar. Ehli sünnete kendini nispet eden ki ehli sünnetten beridirler. Ehli sünnet de onlardan beridir. Kendini bilmezler. Hz. Hüseyin niye başkaldırdı, bagidir diyecek kadar ileri gitmişler. Cennet ehli olan Hz. Hüseyin için niye? Hz. Hüseyin kimin halifeliğini tanımadı? Muaviye'nin hilafetini tanımadı Kendisi bir ordu topladı Sonra bu fitneler patladı değil mi Müslümanlar vuruştular Kendini bilmezler çıkmışlar demişler ki Hüseyin yanlış yaptı demişler anhu. Niye demişler Zaten var olan bir halife varken Ona karşı çıktı demişler Bakın ehli şianın Şiilerin ehli sünnete Karşı getirdiği Onlarca yüzlerce ve binlerce Şüphe sayabilirim ben size Zikredebiliyorum Bakın dikkat edin Şialar yeryüzünde var olan en habis en pis taifedir. Şeytanları kavi olan onlara vahyeden iblislerin çok zeki olduğu bir kafir taifedir. Ben bir kitap okumuştum Şiilerden biri yazmış. Sünni kaynaklardan Şianın hakikati diye. Adam nerede ne hadis var böyle üstü kapalı hepsini bulmuş çıkartmış. Başına sonunu kesmiş. Olayın başını sonunu anlatmamış, olduğu gibi koymuş. Ben o kitabı okuyup da Şia olan onlarca insan tanıyorum. Mesela bir örnek. Ali Beyt'i seviyoruz ya, biz de seviyoruz, onlar da seviyoruz diyorlar. Adam diyor ki orada, diyor ki bak diyor, şimdi kaynaklardan bir tanesi. Genelde de hep böyle zayıf kaynakları seçiyor. İlk defa adını duyduğun kitaplar da var yani. Diyor Bu nerede, hangi kaynak diyorsun? Ama sahih kaynaklardan bir rivayet getiriyor. Hazreti Ayşe'ye kafir diyorlar ya onlara aşağı. fahişe diyorlar, Ayşe onların söylediğinden beridir. Diyorlar ki, İf kadisesi olmuştu ya, Aişe radiyallahu anh'a zina ektirası atıldı. O sırada Peygamber sallallahu anh 40 gün çok sıkılınca, daralınca Hazreti Ali diyor ki aleyhissalatü vesselam'a, Ya Rasulallah niye sıkıyorsun kendini? Boşa sana başka kadınlar nikahlayalım diyor Boşa Ayşe Niye sıkıyorsun Ayşe için kendini diyor. 40 gün sonra vahiy indi değil mi? Çok ağır bir imtihan yani peygamberin başına gelen Aleyhisselatü Vesselam. Bak bu hadisi alıyor. Bak gördün mü diyor Ayşe buradan diyor. Kim besledi Ali'ye diyor. O yüzden diyor karşısına çıktı savaştı diyor. Zahirde baktığın zaman yani hakikaten öylemiş ki bak bir size şüphe vesvese, fitne. Din zaten fitneyle helak olur. Yani insanın dini fitneyle helak olurlar. Ondan sonra bir size bir mesele daha. Ebubekir ile Hazreti Fatıma arasında geçen bir kadıiyi. Peygamber senden vefat edince Medine'de bir hurma var. Hazreti Ebubekir diyor ki bu beytül Malındır. Radiallahu Anhum. Hazreti Aisha, Hazreti Fatıma da diyor ki yok babam bana miras bıraktı diyor. Ebubekir diyor ki Peygamberler miras bırakmaz. Hadis var diyor. Bu arsa beytül Malındır. Hz. Fatıma ile Hz. Ebu Bekir arasında şey oluyor, sürtüşme oluyor. Hatta küsüyorlar. Aylarca konuşmuyorlar. Hz. Fatıma ile Hz. Ebu Bekir küsüyorlar. Aylarca konuşmuyorlar. Sonra Hz. Fatıma hastalanınca Ebu Bekir ziyaretine geliyor. Öyle barışıyorlar Hz. Ali ile. Adam tabi sonunu da koymuyor. Şimdi kalpte hastalıklı olunca ne oluyor? Tak yapışıyor. Aha diyor. Ebu Bekir'in ehli düşmanlığı Fatıma'nın olayından geliyor diyor. Çünkü onlar Ebu Bekir ile Ömer'e Mekke'nin iki tağutu diyorlar haşa. Ayşe ile Hafsa'ya da Mekke'nin iki fahişesi diyorlar i̇yad Güller. Yani onlar onların söylediklerinden beridir. Müslim'de bir hadis var. Hazreti Ayşe diyorlar ya Ayşe insanlar Ebu Bekir ile Ömer'in hakkında konuşmaya başladılar. Ne diyorsun? Bırakın diyor Allah öldükten sonra bile onların derecelerini arttırıyor. Size ne oluyor diyor. Yani Ebu Bekir, Ömer öyle faziletli insanlar ki Şialar bugün... Gece gündüz lanet etmekle, sövmekle ne yapıyorlar? Onların Allah katındaki derecelerini inşallah-ı teala arttırıyorlar. Allah onlara fazilet vermiş. Allah onlara böyle ikram etmiş. O yüzden ehli sevgisi bizde var olması gereken bir şey. Bakın, yani Şia'nın öyle bir ehli sevgisi var ki Hz. Hüseyin dediğinde hemen ağlamaya başlarlar. Hz. Zeynep dediğin zaman hemen ağlamaya başlarlar. Bu şundan kaynaklanıyor. Çok çok bulunan iştigal ettikleri için duygulanıyorlar. Yani bizde de bir ifrat tefrit olmasın yani. Biz Ehl-i Beyt'i seviyoruz. Hazreti Kimdir Ehl-i Hz. Hazreti Fatıma, Hz. Ali ee, aynı şekilde aleyhissalatü vesselam e, Hz. Hasan ve Hüseyin hepsi nedir? Ehl-i kendilerine delil aldıkları bir hadis de var Ehl-i kaynaklarında. Peygamber sallallahu aleyhi ve bir gün Hazreti Fatıma'yı, Ali'yi ve Hasan'la Hüseyin'i İbasının altına alıyor. Bunlar benim eh, ehli beytimdir diyor. Ayşe de o gün evin diğer odasında radıyallahu anh'a onu almıyor içine. Şialar buradan diyorlar. Aha bak gördünüz mü diyorlar. Ayşe ehli değildir zaten diyorlar. Onu sevmek de iman değildir diyorlar. O yüzden ediyorlar. Aleyhissalatü vesselam diğer hanımlarını da almadı o ibanın altına. Veya amcası Abbas'ı da almadı. Şimdi Abbas ehli beytten değil midir diyeceğiz. Ki bütün Şii Abbas ehli diyorlar. Yani böyle Allah, bakın bu nasların her biri nedir? Allah Azze ve Celle'nin kulları imtihanıdır, fitnesidir. Allah bunlarla birilerini saptırır, birilerini hidayete erdirir Allah Azze ve Celle. Mesela hariciler hadisleri. Yani öyle bir, peygamber öyle bir söylemiş ki birçok insan harici hadislerini okuyup müşrik oluyorlar. Doğru, görüyoruz hepsini. İlim talebinden yüz çeviriyorlar, okusalar harici olacağız diye korkuyorlar. Bunların hepsi imtihan. Tıpkı cehennemden çıkan ağaç misali. Kafirler dediler ki cehennemden ağaç mı çıkar? Allah da dedi ki Allah bu ağacı fitne kılmıştır kafirler. O yüzden böyle bazı naslar vardır ki sanki ehli beytle ehli sünni arasında bir düşmanlık varmış. Haşa bu düşmanlıktan dolayı onlara hiç gereken önem vermemişler gibi bir şey ortaya çıkabilir. Berbeher bunun önüne geçmek için diyor ki peygamberin ailesinin faziletini asla unutmadır. Varif فَضْ Onların faziletlerini bil. ve مِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَ Medine فَضْ لَهُمْ Ve aynı şekilde Medine ehlinin komşusu olan, Peygamberin komşusu olan Aleyhisselatü Vesselam Medine ehlinin faziletini bilmiyor. O yüzden İmam Malik Edinley Şer'iye'yi sayarken neyi kabul ediyor? Medine ehlinin kablini hüccet kabul ediyor. Niye? Onlar nedir? Peygamberi? Komşulardır Aleyhisselatü Vesselam. Oradan her naklettikleri, ondan her naklettiği şey peygamberin fiilidir. O yüzden hükmet kabul etmiştir. Hani bugün bir takım çevreler, bugün Türkiye'de kendini selefe nispet eden de selefle uzaktan yakından alakası olmayan gruplar var ya, yok kıyas delil midir, değil midir, Kur'an sünnet midir, yoksa kıyas muteber midir, değil midir, kendi kendilerini böyle ıslahi tartışmalarla yiyip bitirenler var ya, iş olmayınca, tahut mefumu olmayınca ne yapacaklar? Böyle istilafi tanımlardan birbirlerini parçalayacaklar. Sırf kıyas meselesinden iki gruba bölündüler. Bilmiyorlar ki bu gibi şeylerin, tanımlarının hepsi alimlerin usulüdür, istilafıdır. İmam Malik Medine ehlinin kavrini hücdet sayarken diğerleri saymamışlar. Bir tanesi kıyası kabul ederken, bir, diğer bir tanesi Alfar kıyası reddetmiş. Bir tanesi İstihsanı kabul ederken istihsan bir şey güzel görmek demek. Yani mesela geliyor soruyorlar imam mahalle bunun hükmü nedir? Diyor ki ben onu güzel gördüm diyor. Mübah'tır diyor. Halbuki yani delil var mı onun mübahlığı, haramlığı? Yok ya o onun istihsanı. Güzel hoş görmesi. Yani alimlerin edinle işleri zikrederken kullandıkları lafızlar, umum tanımlar, tarifler, tanımlar bunların her biri her bir ulemaya göre değişir. Mesela vacip meselesi, değil mi? Yani üç mezhebe göre vacip nedir? Farzdır. Sadece Ebu Hanife farzla sünnet arasında bir makamı oturtmuş. Demiş ki farzla sünnet arasında bir yer dedi. Her birinin kendine göre bir usulü var. Kendine göre neyi var? Tanımları, tarifleri var. Evet. <gülüyor> 97. asıl. Bundan bugün bitireceğiz inşallah. Geç oldu zaten kula nasip ederse. 97. asıl. ve alem rahimekallah. İyi bil ki Allah sana rahmet etsin. اَنَّ اَحْلَ الْاِمْ lem يَزَالِ يَرُدُّونَ قَبْلُ cehmiye. İlim ehli diyor cehmilerin. Cehmiler ne dediler? İsim ve sıfatları nef Tevil değil. İsim ve sıfatları nef Tevil değil. Tevil eden İb İmam Nevevi, İbni Hacer, o bizim rahmet okuduğumuz o kadar adam tevil ediyor ki isim sıfatları. Tevil edeyim, tekfir etsek onlar tekfir etmemiz lazım. Tevil edenler tekfir edilmezler. Neden? Temel bir kaidemiz, kuralımızdır. Tevilin muteber olması için üç tane temel şart var. Bir, o tevilin müçtehidin yapması. İki, çıkan sonucun Kur'an ve sünnette açık, zahir olan herhangi bir haramı, helal veya helali haram yapmaması. Üç, Arapça lügatından kaynaklanan bir arızın sorunun olması. Arapça lügatında el kelimesi 10 manada kullanılmış. O yüzden eli tevil edenler tekfir edilmemişler. Mesela biz diyoruz ki kolları sıvadı. Yani ne kastediyoruz bundan? Yani işe girdi adam. İşe başlamış yani. Bu bir deyim. Araplarda da böyle deyimler olduğu için tevil eden ulema Ayetlerde isim ve sıfatla alakalı olan ayetleri tevil etmişler. Demişler bunlar beyimdir demişler. Bu muteber değil. Yani bu kabul edilmeyen bir şey. Çünkü selef böyle itikat etmemişler. Sahabe böyle itikat etmemişler. Ama ikinci bir grup da çıkmış cehmiler gibi demişler ki Allah görmez, Allah işitmez, Allah bilmez haşa. Bütün ayetleri yalanlamışlar. ehlüsün ne diyor bunlara reddiye vermekten yorulmadılar diyor. Yani hiç bitmedi He, Sürekli devam etti Hiç ardı arkası kesilmeyecek bir şekilde Niye o dönemde Berbehari ne zaman yaşamıştı Hicri 300'de Onun yaşadığı dönemdeki fitne neydi Esma sıfat meselesiydi Başka yoktu Şer'i devlet var Müslümanlar şeriata muhakeme oluyor Müslümanlar şer'i orduda savaşıyor Müslümanlar şer'i okula çocuklarını gönderiyor falan Medreselere Yani konuşulacak başka bir mesele yok Fitne yok yani ortada Müslümanlar teşriği zaten Allah'a ve Resulüne vermişler. Başkası teşri yapmıyor. Bir mesele var o da esma sıfat. Orada da cehmiler çıktılar. Allah işitmez, görmez, bilmez, duymaz dediler. İyadu billahi haşa. Ulema hep bunları reddiye yazdılar. Öyleyse bugün halkın düştüğü fitne neyse o konuda reddiye yazması lazım. ilim ehlinin. Bakın siz, siz Suud menheçli insanlara Suudi Arabistan'ın siyasetine göre Din anlatan insanlara tek bir meseleleri vardır isim sıfat meselesi. Her yerde esma sıfat meselesini anlatırlar. Allah nerede? Allah'ın eli, yüzü. Tam biz de aynı inanıyoruz da. Yani bunlar geçmişte kalmış fitneler. Bugün kimse onu konuşmuyor. Adam bir tanesi bir tane onların alim dediği cahil diyor ki yayınevi sahibi Tayber Doğan'a diyor ben tekfir edersem Allah her yerde de dediği için tekfir ederim diyor. Ve adam teşri yapıyor. Ümmetin icma ile küfür dediği şeyi yapıyor. Yahudi Hristiyanlarla dostluk yapıyor. Müslümanlara düşmanlık yapıyor. Müslümanların aleyhinde kafirlere yardım ediyor. Allah'ın ayetleri dalga içinden mecliste oturuyor. Teşri yapıyor. Teşri yapma etkisini kendinde görüyor. Demokratım değiştim diyor. Laim diyor. Devlet layık ol, ol, şey, dev, e, kişi layık olmaz ama devlet layık olur diyor. Adamın bu kadar küfrü var ondan tekfir etmiyor diyor ki ben Allah her yerdedir dediği için tekfir ederim diyor. Yani bu Rabbani davet gereği değildir. Rabbani davet dönemin hastalığını teşhis edip ona göre reddiyeler vermek. Bu dönemin hastalığı bellidir. O yüzden adamlar videolarda ne diyorlar? Bunların tağuttan başka bildiği bir şey yok. Çünkü bu dönemin fitnesi tağutlar. Bu dönemin fitnesi tağutlar peygamberin hadisiyle sabittir bu. Diyor ya hani aleyhissalatü vesselam Hilafet şu kadar sene devam edecek, Allah onu kaldıracak, sonra ısırıcı melekler gelecek, kaldıracak. En sonuna gelecek diyor. Tağutlar. Bizim yaşadığımız dönem. Bu dönemin fitnesi Tahutlar. Bunları inkar etmek insanı İslam'a sokacak olan şey. Çünkü bugünkü yayılmış fitne bu. O yüzden Ehli Sünnet o dönemin fitnesi olan cehmileri sürekli reddiye veriyordular. Hatta kâne fî hilâfeti beni fûlân tekellemel ruvvaybida fî emril âmmeh. Falan oğullarının hilâfetinde diyor, kastettiği kimlerdi? Emeviler. Emevilerin döneminde diyor, Ruwaybidalar genel kamu işlerinde konuşmaya başladılar. Ruwaybide ne? Hadis var değil mi? Peygamber sallam diyor ki gün gelecek Ruwaybide konuşacak diyor. Ruwaybide nedir? Ya Rasulullah dedikleri zaman insanların kamu işlerinde konuşacak ahmak kişi diyor. Kamu işleri, insanların genelini ilgilendiren işler bugünkü gibi. Ruwaybidalar konuşuyorlar. Bak şeyh Berbeher kendi dönemi için Ruwaybidalar konuşuyor diyor. Yani bugün artık ya, binbabil evle şu anda. Daha evladır Ruvaybidaların konuşması. Küfür devleti var çünkü her yerde. Ve te'anû ala âtâri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerini ne yaptılar? Te'an ettiler, kötülediler. Nedir eser? Peygamberden gelen söz, fiil, nitelik ve takrir. Söz, fiil, nitelik ve takrir aynı şekilde sahabe sözü ve tabi'in sözü hepsini barındıran şeyin genel adı eserdir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen eserleri ne yaptılar taan ettiler diyor neden <gülüyor> rey ile kıyası aldılar diyor şimdi bu da reddettiği şey kıyas değil birilerinin anladığı gibi çünkü bütün ehl-i sünnet kıyası şeriyeden saymışlar bütün ehl sünnet Burada reddettiği kıyas ne? Diyor ki adam sen Allah'ın eli vardır dersen benim de elim var diyor. Bak kıyas ediyor aşağı. Ak, akla vuruyor ya meseleyi. Hani reddedecek ya isim ve sıfatları. Bunu kast ediyor. وَكَفَّرُوا مَنْ خَالَفَهُمْ Bir de bu yetmedi. Muhalefet edenleri tekfir ettiler. Kim muhalefet eden? Ehli hadis. Her dönemde ehli hadise ne demişler? Müşebbihe demişler. Müşebbihe kim? Allah'ı mahlukata benzeten kafirler Haşa Onlar da diyorlar el Bizim bildiğimiz eldir haşa İşte göz aynı bizim gibidir Haşa Allah haşa haşa insanı benzer diyorlar Müşebbihe bunu söylüyorlar Bütün mutez ile ehli sünnete itiraz edip karşı çıktığı zaman Bütün ehli sünnete müşebbihe demişlerdi Seleften Onlarca nakil var Hiçbir adam görmedim ki hiçbir hadis ehli görmedim ki Bidatçı kafirler ona Müşebbihe demesinler diyor. Bak cübbeli konuşmalarında ne diyor? Bunlar diyor Allah arşi istiva etti diyorlar. Gökte ot, koltukta oturduğuna inanıyorlar diyor. Değil mi? Müşebbihenin kavillerini bize yapıştırıyor. Biz öyle demiyoruz. Senin kuş beynin öyle anlıyor. Allah arş, arş demiş. Arş oturak demek. İsteva oturmak demek. Allah otura oturmuş. Ama bu bizim aklımızın anladığı gibi değil. Allah münezzehtir. Allah hiçbir şeye benzemez. Kim Allah'ı yarattıklarına benzetirse kafirdir. Ama Allah kendini vasıflandırdığı gibidir. Allah Kur'an'da 8 yerde Rahman arşı istiva etti diyor. Rahman arşı istiva etti. Bu kadar bitti. Geçiyoruz. Gerisini karıştırmak bir de tehlinin işi. Evet. فَدَخَلَ ف۪ي قَوْلِهِمُ الْجَاهِلْ وَالْمَغْفُولِ Gaflet içinde olan cahiller onların bu sözlerine daldılar diyor. Valledila ilme lahu. İlmi olmayan herkes bu meselede konuşmaya başladı. Hatta kaffarû min haythu la Onların bildiklerini bilmeyenleri de tekfir ettiler. Biz her zaman ne diyoruz? Bidat tehlikesi en temel vatfı Allah'ın ve Resul'ün asıl saymadığı şeyleri asıl sayıp onlara muhalefet edenler tekfir etmeleridir. Mutezi ile diyorlar ki isimleri iptal etmek lazım. İsim sıfatları iptal etmeyen kafirdir. Bak kendileri bir asıl koyuyorlar. Zaten Allah ve Resul böyle bir asıl koymamışlar. Sonra da bunu muhalefet edene kafir diyorlar. Hariciler büyük günah işleyen kafirdir dediler. Sonra da ona kafir demeyene kafir dediler. Büyük günah işleyene. Bak aslı kendileri koydular. Sonra da o aslı muhalefet edenleri teksir ettiler. Devam ediyor. Fehalekatül ümmet min vucu ümmet diyor birçok yönden helak oldu diyor. Ya kendi dönemi Hicri 300'de diyor ha ümmet birçok yönden helak oldu diyor. Bugünü görseler diye ne söylerlerdi acaba. Wakya farat <feylekat> min vucu birçok noktadan ümmet kafir oldu diyor. Watazen dakat <feylekat> min vucu birçok yönden zındık oldu ümmet diyor. Watallat <feylekat> min vucu birçok yönden sapıklığa uğradılar diyor. Watede ad min vucu ...birçok yönden bidatlara bulaştılar... ...sapıklıkların içerisine girdiler... ...illa men febete kavli Resûlullah sallallahu aleyhi ve emri ashabihi... ...ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının... ...yolu üzere sebat edenler kaldı diyor... ...sahabenin yolu üzere sebat edenler... ...velem yuhtiyahed minhum... ...velem yucaviz emrahum... ...onların işlerinin önüne geçilmez... ...onlar söylediğinin önüne geçilmez... ...onlar ne söylediyse o... Onlar hata etmediler. Peygamberin yoluna tabi oldular. Kim sahabe? Ve vasaehu ma wa'ahum. Ve lem yerghab an Ama insanlar onların mezhebini ve yolunu kabul etmediler. Sahabenin yolunu ve mezhebini kabul etmediler. Ve alime annahum kanu ala al-islam as da kendilerini sahih İslam üzere zannettiler diyor. Fakalledahum <gülüyor> dinuhu o bid'dini taklit ettiler. Ve alimenin dine inanma zannettiler ki din taklidtir dediler. İmam Kurtu bir Arap sutresinin deki Misak ayeti var ya Allah diyor ben sizden Misak almadım mı? Onun tefsirinde son cümlesi şu şekildedir: La özra, la özra lil muqallid fit tevhid. Muqallidin tevhidde özrü yoktur diyor müقلidin tevhidde özür yoktur. Bu bidatçılar dini taklit yaptılar. Adam bizim bizim cemaatte olsun. O zamanki fırkaların adı şimdi cemaat. Adam bizim cemaatte olsun da bizi taklit etsin. Yani biliyormuş, bilmiyormuş çok da önemi yok yani. Bizim kafir dediğimize kafir desin, Müslüman dediğimize Müslüman desin tamam. Öyle yok. Taklit zannedilmiş. Ve't taklîtu li Bir Muhammed sallallahu aleyhi asıl taklit kimdir? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ashabını taklit etmektir. Onların gittiği yoldan gitmektir. O yüzden bizler neler ne diyoruz her zaman? Biz bu asırda sahabenin yolunda gitmeye çalışan insanlarız. Biz sahabenin yolunda yürümeye çalışan insanlarız. Dinin her meselesini sahabenin anladığı gibi anlamaya çalışıyoruz ki önceki derste işlediğimiz şu hadisi unutmayalım. Ne demiş Aleyhisselatü Vesselam? Kurtulan fırka için ''Mâ en aleyhi ve ashabi'' ''Benim ve sahabemin üzerinde olan yol üzer olanlar kurtuluşa ereceklerdir.'' dedi. Hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Geç oldu. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versinin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsin ve şeytanımdandır. Wa aqli da'wanen alhamdulillahi rabbil alemin. Subhanak Allahu ma bihamdik. Eşadu allahi illa antasatul rohul mule.